ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar 94.9 Açık Radya'dasınız ve İklim için programı başladı. Ben Can Tombil Ben Ömer Madre Ben Yücel Asanmaz Aynı zamanda desteği için de dinleyicimiz ve dostumuz olan Şule Arslan Anadolu'da teşekkür ederiz Evet, nasıl başlayalım? Yani bir kere bir Japonya'daki felaketten başlayalım isterseniz iklimle ilgili. En az 100 kişi öldü ve kayıplar da var deniyor ilk verdiklerinde. şey olarak verilmişti hatırladığım kadarıyla. 83 ölü ve 56'da kayıp veriliyordu yani 139 kişinin ölmüş olabileceğinden korkuyorduk sonradan gelen haberlerde yeni 100 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış net olarak 100'ü 100 de geçti Ondan fazla kişi de kayıp diyor ama bence 134 olarak verilmiş Ajans Associated Press'ten evet. bu rakam. Evet 134 hayatını kişi Hayatını kaybedenler Evet yetersin. hayatını evet. kaybedenler sayısı aynı zamanda kayıplar aranıyormuş. Evet. Kayıplar da var. Yani bizim bütün e, tahminimiz de 139'u rahat bulur o zaman kayıpları da bulamazlar diye maalesef uğursuz bir şeyde bulunmuştuk. Demek ki tamamen doğru çıktı. Evet yani, yani şu maalesef. anda onaylanmış olan yani retkililer tarafından e, dekler olan 134 ölü varmış Japonya'daki bu avursel vakasında. Ve Hiroshima ağırlıklı. Hiroshima ve çevresinde ölümlerin büyük bir bölümü. Yani dünyanın herhalde en talihsiz kentlerinden biri olduğu da söylenebilir Hiroshima'nın. Daha önceki büyük atom faciasından sonra, atom bombası faciasından sonra bir de bu var. Yani elli bin polis filan, aşkın polis, itfaiyeci ve sivil savunma görevlisi katılıyor. Çok büyük bir operasyon yani. Çok büyük. Ve bir rivayete göre yani bir yoruma göre 2 milyondan fazla bir rivayete göre ise bir başka habere göre ise 3 milyonun üzerinde insana da evlerini tarif tahliye edindiler. Ya ne demek bu? bu hiç anlayabilmiş değil. Canınızı kurtarın ama. demek galiba. Gitmemişler ama. Gitmemişler. Gitmemişler. Büyük Bırakmamış. çoğunluğu bırakmamışlar yani. Mal canın yongasıdır demişler demek. Yok o gidecek yeri de olmayabilir evet. yani. Nereye gidecek? Bir de yani bu sayı bu kadar büyük olduğu zaman hazırlıksız yakalanmak ya da hazırlıklı yakalanmak diye de bir şey söz konusu değil. Değil ben de onu söylüyorum. O yüzden de ne lanet olsun bir yere gitmiyoruz demiş olabilirler yani. Çok büyük hele Hiroşima gibi yerlerde yaşayanların çok büyük bir deneyimi de olduğu için felaketlerle ilgili. Bu yani iklim değişikliğinin getirdiği en korkunç şeylerden biri olarak devam ediyoruz takip etmeye. Zaten Flooding News'dan da listelerden baktığımız zaman Flooding List, flood list listesinden bayağı ciddi yani Afrika'da, Avrupa'da, İtalya'da bile her yerde bir kısmı da ölümlü olan çok sayıda sel götürüyor dünyayı. meteor yandan da sıcak hava dalgası. Bu konuda şöyle bir sıkıntı da var Ömer abi. Şimdi bizdeki Trakya'daki tren kazasını da iklim değişikliğine bağlayan yetkililer oldu. Bu aslında sorumluluğu üzerinden atıp görünmeyen bir Yere e, bir takım sıkıntıları havale etmek gibi bir şey ama e, evet iklim değişikliği hayatımıza girdi çok etkili birçok hayatı yakından ilgilendiriyor ama bazı şeyler yani bizim yapamadığımız ya da bizim kulturlarımızın tamamını da oraya havale etmek doğru değil mesela Trakya'da e, bu kazanın neden olduğu söylenen yağışta e, metre kare başına düşen 32 kilogram yağış. Ama mesela şeyi hatırlayın. Ayamama derlesi e, coştuğunda, yağmur yağdığında o tam bir afetti. Orada 182 kilogram düşmüş. Metre kare beşine. Evet. Şimdi tabii pamuk, e, yani bu çok önemli bir şey bu söylediğin. Aynı zamanda da başka şeylere de bağlanmak mümkün. Mesela işte ihalenin iptal edilmesi, bilmem, demir yollarındaki yol bekçilerinin kaldırılması da söyleniyor. Şimdi eğer iklim böyle bir tehlike varsa ki var. Tabii ki iklim ciddi yağış olabiliyor her zaman. Ki yetkililer tarafından da kabul ediliyor evet. şu anda gördüğümüz üzere. E, o zaman da bütün daha fazla Tabii. nöbetçi koymak gerekmez miydi yani demir yollarından yol bekçilerinin kaldırmak yerine tasarruf yerine daha fazla artırıp ki böyle yağış fazla olduğu zaman hemen duruma müdahale edebilsinler diye. Yani tutulur elle tutulur bir tarafı yok, yok. Evet. hakikaten yok. Ama yani. iklim değişikliği bir gerekçe olamaz. Yani böyle bir gerekçe olabilir ama bu tip felaketlerde gerekçe olamaz. Evet. evet. Bir tek bu, burada geçiyor zaten iklim değişik. Onun dışında hiçbir zaman sözü bile edilmiyor. Edilmiyor. Yani. Evet. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Ee, şimdi bir de şeyi söyleyeyim. Ee, Kanada'da da yani hakikaten insanı şaşkınlıklara uğratacak bir şey. 33 kişinin sıcak dalgasından ölmesi de çok. Yani Kuzey Kutbu'na dünyadaki en yakın ülkelerden evet. bir tanesi. ve normal mevsim sıcaklığı ortalama 25 dereceymiş en fazla bu şeyde ortalama yani e, ve 35'e çıkmış aklıma Ömer Ayyam'ın bir sözü geldi bahçeme bak baharımı anla diye yani Kanada'ya bakalım aslında buralarda ne halde bütün olduğunu anlamak evet. mümkün evet yani bütün havuzlar ve kliması bulunan her yeri açmış durumda son haber takibini yapmadık birkaç gün önceki haberde ama ben, bu konuyla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim Türkiye ile de ilgili Ömer abi, isterseniz hı hı. bitti mi sizin sözünüzü tabii kesmedim tabii. değil mi ee, iklim Haber'in yayınladığı bir analiz e, geçtiğimiz günlerde yayınlandı bu 1900, bu e, analizlere göre e, Türkiye'de ortalama sıcaklık 1970 yılına göre 1.5 derece artarak 14.2 dereceye ulaşmış durumda 1981-2010 ortalaması 13,5 derece e, olduğunu göz önüne alırsak, 2017 yılında sıcaklıkların bu döneme göre 0,7 derece arttığını görüyoruz. Ee, Türkiye'de 2017 yılında 598, 2016 yılında 654, 2015 yılında ise 731 meteorolojik afet gözlemlenmiş. Evet. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre de bahsi geçen bu 3 yıl 1940'lardan beri ülke tarihinde en çok meteorolojik e, afetin görüldüğü yıllar olarak öne çıkıyor. E, Türkiye'nin 4'te 3'ü... E, Dörtte üçü Türkiye'de sel fırtına aşırı sıcak e, kuraklık gibi düzensiz hava olaylarının arttığı gözleniyor Türkiye'dedirin dörtte üçünde aynı zamanda. Yani evet bunun için yani bu çok iyi ettim bunları söylemeyi. Bunun için iklim bilimci ya da kahin ya da herhangi bir zeki bile olmak yeterli değil. Bence dışarı bakmak bile evlerin Kesinlikle. ya da ofislerin ortaya koymakta yeterli ama. ...bilimsel raporlar da artık yetişilemeyecek... ...ölçüde bir üstüne geliyor... ...Nature Geoscience'da yeni... yani ...5 Temmuz tarihli bir... Um, ...haberde gördük... ...Guardian'da... Ee, ...yani... ...bütün diğer şeyleri... E, ...ikiye katlayan neredeyse... ...tahminleri, öngörüleri ikiye katlayan... ...bir felaketin... ...tamamen kapıda olduğunu gösteren... ...bir haber vardı... ...yani... E, daha önceki modellerden bilgisayar modellemelerinden tahmin edilenin iki katı olabileceği ve mesela 100 yıl sonuna kadar deniz seviyelerinin de altı metre yükselebileceği. Evet. Şimdi altı metre, bir, ya 2100. şöyle bir düşünme bu, eğilimi var insanda Bu altı metre yalnız şey için söylüyorlar. Sadece Gölant eridiğinde e, ulaşılacak i̇şte onların seviye. Onların hesabı. Onların hesabı. Evet. Antartika hariç bunun içinde. E, altı yani. metre hayır. Grönland ve Antarktika beraber. Ben başka bir raporda Antarktika'nın da erimesi halinde bunun çok çok çok daha Antark 60 metrelerden e, tabii, falan bahsediliyor. Altmış metre evet. olacak. Evet Antarktika'nın tamamının erimesi. Bu batı Antarktika'nın aslında erimesi hesaba katan bir şey. O daha kırıl kırılgan bir şey. O zaman altı metre oluyor. Fakat durum şu ki. Yani insanda normal olarak... ...bunları duyan ve okuyan insanlar... Kelaşe i̇şte işte kapılması lazım. Evet, e kadar... ...bir şey olmaz. Birdenbire bir bin yüzde... ...altı metre <gülüyor> yükselecek gibi... ...bir düşünme <gülüyor> eğilimi evet. var. Bu böyle değil. Bu yanlış olabilir. Çok yanlış olur. Çok yanlış. Ee, yani birkaç sene içinde aslında... Yani ünlü biyologların filan da 22 birkaç 10 yıl içinde insan medeniyeti çökebilir diye yani 20-25 yıllık bir süre verdiklerini de evet. e, biliyoruz yani çok endişe verici bir şey ve şöyle bir durum var yani iki dereceyi tutturmak bile güç artık Paris iklim anlaşmasına göre ve iki derece aslında kağıt üzerine bakıldığında çok hafif gibi gözüküyor ama sonuçları inanılmaz felaketlere yol açacak diyorlar. Yani bu yeni bir rapor. Ve daha önceki hesapları göre de iki metrenin çok daha üç ila üç buçuk milyon yıl öncekine Göre bile çok kötü durumda olduğu da ortaya konmuş evet. durumda. Bu arada şunu da hemen belirtelim. Ee, her açıklanan yeni rapor bir önceki raporun aslında ne kadar iyimser bir rapor olduğunu ortaya koyuyor yani. Evet. Sürekli bilgi kendisini revize ederek ilerliyor ee, ve bu ilerleme sırasında da e, tahminlerimizin aslında çok çok daha üstünde bir felaketle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Her yeni bu yapalım. bilim insanlarının da kabahati falan değil. Yani değil değil değil. Bunlar bu, evet, hızlanarak evet. artarak artıyor. Bir Çünkü yandan, ya büyük bir felaket var. Yani Sibirya'da dünyanın işte bir Kanada'dan verdik bir sıcaktan ölen sayısını. Bir de Sibirya. Sibirya dendiği zaman insanın aklına ilk gelen kavram soğuk olması. Bir de ayılar. Evet soğuk yani. Soğuk. E, ya geçen 90 Fahrenheit olmuş. Yani 32,2 derece olarak hesapladım ben. Celsius olarak. Bu Sibirya için akıl almaz bir evet. yükseklikte bir sıcaklık yani. Nature Geoscience'ın gene şeyinden. Yani bu son derece büyük bir araştırmadan bahsediyoruz. Nature Geoscience zaten itibarlı saygın bir dergi. 59 araştırmacı 17 ayrı ülkeden ...fizikçiler, kimyacılar evet. filan uğraşmışlar... ...iklim bilimciler ve... ...üç ayrı dönemi ele alıyorlar... ...ve en korkuncu da... ...işte bu... E, ...met pliyosen mi diyorlar... ...işte o... ...evet yani sıcak bir dönem... ...üç milyon küsur yıl önce... ...olmuş... ...onun kadar kötü ondan bile kötü olacak deniyor... ...bununla bağlantılı bir şey söyleyeyim... ...daha önce de söylemiştim programda birkaç defa... Ama hani e, bu işin nerelere varabileceğini gösteren çok güzel bir örnek. E, 2000, 2016 yılında tayga antilopları yaklaşık hmm. 600 bin tanesi bir anda öldü. Evet hemen. Evet kuzeyde yaşayan işte o Sibirya dediğimiz enlemde e, takılan canlılar bunlar. Uzun süre bulamadılar ne oldu diye. Hayvan Bir anda dünyada kırmızı listeye girdi. Nesli tükenme e, tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar listesi bu. Ee, sonra anladılar ki hayvanın ağzındaki bir bakteri havanın ısınmasıyla beraber aktif oluyor ve o bakteri nedeniyle bir anda bütün... hayvanlar bütün. örneğe başlıyorlar kendi. Yo, o hayvanlardan beslenen bütün zincirde kopuyor. Kopuyor tabii. Hayat zinciri kopuyor, bitiyor işte. Aynen. Yani. Bu olmadan bunu öngörmeniz mümkün değil. O yüzden her rapor bir öncekine göre evet. daha karanlık ve kötü sonuçlar ortaya koyuyor, giderek ağırlaşan sonuçları ortaya. Evet, oluyor. yani bir benzer bir olay da Şeyde olmuş Kazakistan'da mı? İşte ne? bu Kazakistan'da ha, bu bahsettiğim arada. Kazakistan'daki bu yer, değil, evet. Evet, çok korkunç bir şey. Şimdi bir de şeyden bahsedelim. Favori insanlarımızdan biri benim en azından kendi payıma konuşayım. Papa Francesco daha şeyde daha 3 yıl önce Laudato Si denen işte bir metiye, Tanrı'ya hı, hı. anlamına gelen bir enciklada diye bir genelge yayınladık. Kapsamlı. 47 sayfa mıydı neydi ve eklemelden gidiyor hı hı. ve her şeyi ya. mahvedecek bu diyor. Hatta o kadar ilginçti ki Naomi Klein gibi insanları davet etti. Yani son derece dikkat dinle filan hiç ilgisi olmayan ilk konuşmasında da zaten Naomi Klein ben Yahudi bir kadınım. Kıtanik <gülüyor> şeyinde ne işim var filan dedi. Ama ona verdiler konuşmayı yani. Vatikan'da ve diyor ki Şimdi Papa Yeni Vatikan Konferansı'nda bu Laudato Si' denen şeyin üçüncü yılında yıl dönümünü kutlamak için ya Paris'te paradigma değişiyor. Tabiat anayla, toprak anayla ilişkimiz bitiyor. Başka bir paradigmaya giriyor. Bundan sonra başka bir dünya yok elde filan diye ve çok ilginç şeyler yapıyor. IMF ve Dünya Bankası dünya yani para... ...kuruluşlarıyla ayrı özel toplantı yapıyor. Üç gün süren Vatikan'da... ...şirketleri topluyor. Ve diyor ki... ...sonuçta gelecek nesillere... ...çöp, atık... ...ve çöl. Çöp, çöl, atık... ...bırakacağız evet, diyor. Evet, Papan'ın buradaki bence... E, ...frenleyemediğimiz... ...işte... ...200'e yakın devlet... ...başkanı, başbakanı, yöneticisi... ...her neyse... Onlardan farkı e, bu işin sonunda bir para olmaması, bir çıkar olmaması. O yüzden belki biraz böyle rahat konuşuyor ama bunu keşke 50 yıl önce öngörmüş olsaydı Papa. <gülüyor> ama Papa dü zaten daha yeni geldi. <gülüyor> yani kurum olarak evet, 50 evet, kur yıl kapalık. önce. Evet, evet. Kapalık. Çünkü zaten bir çöp dünyasının içinde yaşıyoruz. Denizler inanılmaz derecede kirli. toprak inanılmaz derecede ilaçlı ve kirli zehirlenmiş durumda. Su bütün tatlı sularımız kirli ve e, havamız inanılmaz derecede kirli. İnanmayan evet. bununla ilgili girip Google'a herhangi bir şey yazıp bakabilir, herhangi bir rapor okuyabilir. Ya yani çöplüğünün içinde yaşıyor diyebiliriz aslında evet. Yani şey E ayrıca da sorumluluğun tamamen para hırsı olduğunu ve şirketlerin bunu yaptığını da söyledi Papa şimdi hakkında. Top, toplam 90 küsür tane şirket iklim evet. değişikliğinin yaklaşık %60'ından sorumlu olan. Evet onları da aslında bir araya getirdi ve onlarla da konuştu ama çok kolay bir iş değil. Çünkü Anlamıyorlar. Şey. Petrol çıkarları ne? çok evet. kuvvetli. Ben şeyi Fosil yakıt yani. ben biraz utanıyorum kendimden ya Ömer abi. Yani şunun şurasında... 150-200 tane devletin başındaki insan de bir o kadar da şirket frenleyemedik ya. Koca dünya frenleyemedik. Yani her şeye rağmen tüm bilgilere rağmen gururuma dokunuyor. Tabi hiçbir, zaman, evet. geç hiçbir evet. zaman geç değil. Hiçbir zaman geç Ama değil. Ama yani artık harekete geçmek için de fazla zaman kalmadı. Fazla rahat. Zaman kalmadı, fazla, fazla rahat yani bu araba medeniyetine filan da bir son vermekte fayda var araba sevdasında da özellikle tüketim tüketim evet. yani her şey yani şeyin... araba tabi kendini Aynen. tüketimin en tipik simgesi evet, olarak tipik yani simgisi. kimse vazgeçemiyor arabadan Aynen. yani yollar ne kadar tıkanırsa tıkansın. ne kadar hava egzoz bu şeylerle kitlenirse kitlensin Aynen. otopark mafyaları ne kadar hakim Olmuyor. olursa olsun, olsun kimse vazgeçmiyor Olmuyor. araba sevdası Sami Paşa Sampi Paşazade. Nen romanıydı galiba değil mi? Sezai. O zaman her durduğumuz yerde, hayatta neredeysek orada mücadele etmeye, doğruları savunmaya devam edeceğiz. ...yapacak bir şey mi? Evet, devam... Ama. ...devam da abi. Başka... ...başka bir... John Berger'in çıkar... çok güzel bir sözü ...geliyor aklıma. Merak. O şey... ...bir makalesinde şey diyordu. Artık diyordu... ...dünyada böyle toplu devrimler zamanı... ...kapandı. Herkes kendi hayatının... ...devrimini yapacak. Artık devrim böyle olacak... ...diyordu. Kendi hayatımızın... ...devrimini yaparak başlamakta fayda var... ...işe yani galiba. Başladık Özellikle işte. ...bu iklim konusunda. Başkan seçtik... ...başladık... <gülüyor> hep beraber böyle <gülüyor> kullanarak ama bireysel tercihlerimizi bir araya getirelim evet. Evet. hayırlısı sonunuz peki, ayrı olsun peki hadi görüşelim o zaman Önümüzdeki tekrar hafta görüşmek hoşça kalın. üzere, üzere hoşçakalın iklim için bir iklim adaleti güncesi